Cenab-ı Hak yine bir ikaz ileiler bulunur. Sizi anlamlı, merkez bir ümmet yarattık ki sizler yer yerinde Allah'ın şahittesiniz Bakara'da. Demek ki Allah'ın şahidi olabil, dinin dini bir temsil gücüne sahip olabilmek. Herhalde halimizde ibadetimizde, beşeri münazır komşuluğumuzda mümin, kafir onları bile bir İslam'ı halimizle tebliğ edebilmek. Almanya'da bu protestanların şey Martin Luther bile Ya Rabbi dedi, Müslümanlar gelsin dedi. Senin adaletin onlarla tecelli etsin dedi. O prens senin filan zulmünden, katoliklerin zulmünden. Ya Rabbi dedi, Müslümanlar gelsin, senin adaletin onlarla tecelli etsin. onları bunları bertaraf et Ya Rabbi dedi. Yani demek ki bir Müslümanın her bakımdan bir örnek olması lazım. O lehistan'daki evet. Fistül nehrinde Müslüman, Osmanlı atları su içine hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Fatih İstanbul'un surlarını zorlarken notaras Bizans asillerinden yok diyor. Roma'dan yardım almayalım dedi. Burada ben Hristiyan serpoşu görmekten size bir Müslüman sarı görmeyi tercih ederim dedi. Demek ki bir yeryüzünde Allah'ın şahitleri olabilmek. Hristiyan mimar aman dedi, ben Müslümanım dedi. Bağışlıyorum dedi bu böyle bir adalet dünyada yok dedi. Böyle olduğu zaman Cenab-ı Hak bizleri hidayetlere vesileyeledi. Bu temsil kabiliyetini kaybettiğimiz zaman da zor durumlarda kaldık. Aydikermin devamında Peygamberde seşıhıydı olsa kıyamet günü buyuruyor. Nasıl burada ne kadar biz sahibi Peygamberimizde Ayrılacağı zaman büyük bir üzgünlük içindeydi. Birçok sahibi o vefat ettiği gün kendinden kendini kaybetti. Hazreti Ömer radıyallahu bi’le bir mecnun haline geldi. Kim dedi öldü derse ben onu kılıçlarım dedi. Bizim de ne kadar Peygamber Efendim seviyoruz, ne kadar hayranız ona ne kadar kıyamet günü onunla beraber olmak istiyoruz. İşte bu da şu dar bir koridor için, şu dünya zaman dilimi içinde o, o şey sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beraber olabilmeyi, kıyamet günü hak kazanabilmek. Bunun için de beşeri münasebe dikkat etme. Gıdamıza dikkat etme. Her maddi gıdanın arkasında bir de manevi gıda vardır. Ona helalden gelmez. şarttır ki o bir ruhaniyet olsun, pozitif enerji olsun kalpte. Kalp iyice bir pil gibi, pilin nasıl doldurlar, şarj ederler, kalbinde o şekilde ruhaniyetle şarj olması lazım. Ve sahibi bu şarj neticesinde Cenab-ı kuran kimde? Onları met ediyor. Macirler, ensar ve onları takip eden insan sahiplerini büyüyor. Neyle doldular? Ruhaniyetle doldular. ilk Medine-Site devletinde 400 aile var Müslüman. 190 küsürü Mekke'den hicret etti. Diğeri de yerli 400 aile var. Ve Medine-Site İslam devletinde hudutları herhalde 2 kilometre karenin da 3 kilometre karenin içindeydi. Belki o olsa, olsa bir 10 bin nüfusu vardı. 10 sene sonra Efendimiz'in vefatı sırasında hudutlar Filistin'e dayandı, Irak'a dayandı. O sırada Perslerle savaş halindeydi Müslümanlar. Bizanslar savaş halindeydi. Tabii o 10 sene evvelki o site devletinde o 400 ailenin yaşantısı değişmedi. Evinin, evinin hendesesi değişmedi. Yediği yemek değişmedi. Giydiği değişmedi. Hepsini Allah ne vermişse hepsine bir lezzetle Allah yolunu sarf etme heyecanları arttı. Canları ve malları. Demek ki bir Manevi enerjiyle dolmamız lazım. Menfi enerjilerden de kendimizi korumamız lazım. Bu yediğimiz lokma da ağzımıza giren lokmanın bedeni tarafı bir tarafa. Bedeni tarafı bir noktada manevi tarafının yanında hiçbir şey değil. Evlanda gibi en nihayet ceset diyor toprağa vereceksin senin bir kurbandır diyor. Sen de ruhunu doldurmaya bak diyor. Ona diyor temiz gıdalar ver ruhuna diyor. Hul hakkına dikkat etme. Mahlukat hakkında Mahlukat da bir emanet. Kapımızda kedi, kapımızdaki kertenkele bir emanet bize. Uçan kuş da bir emanet. Sokaktaki insan da, kaybettiğimiz insan da bizimle söylediği o da bize bir emanet. Kimsiz kalmış yetim de bir emanet. Gayrimeşru dünyaya gelmiş bir çocuk da bize emanet. O da Allah'ın kulu. Yüreğin oralara kadar uzanması lazım. Eğer bize bir güç varsa, Sümmele Tüs elinle yövme izin naim, o gün helal olarak verdiklerimizden de, bütün maddi, güç, kuvvet, her şeyden sorulacaksınız buyuruluyor. Ömer radiyan hep üzüntü içindeydi. Dicle'nin üzerindeki köprüden geçerken, bir, kedi, bir keçinin ayağı takılsa, Dicle'ye düşse, bunu kıyamet günü benden sorulur derdi oğlu Abdullah'a halife bırak kendi arkandan denildiği zaman, bir ailede bir kurban kafidir dedi. Hep bunlar bir ahret sırtında un taşırdı, kapıya bırakıp dönerdi. Gecenin dolaşırdı, tapasını kontrol ederdi. Aç var mı, susuz var mı? Yoldan çıkan bir insan var mı? Yolunu değiştirmiş bir insan, muhtaç bir insan var mı? Demek ki bir mümin kendisine, Kudreti kadar bütün toplumun akışından mesul gören insandır. Ne kadar yanlışlık varsa kendisine bir bir mesuliyeti olduğunu idraki içinde olmasıdır. Hiçbir gücü yetmiyorsa ki yetmemesi imkansız, ailesinden başlayarak başlar, hiç yoksa dua etmesi lazım. Eliyle diliyle bir gücü yoksa, hastaysa, yatalaksa veyahut da şey yoksa. İbni Mektum Hazretleri amadı. Efendimizin müezziniydi. Kadisiye Harbi'nde ben de dedi, iştirak edeceğim dedi. Fetih Suresi'nde. Sahibi sen mazursun dediler. Sen amasın dediler. O da dedi, ben dedi, amayım ama dedi, ordunlarında sancak tutarım dedi. O şeyi Kadisiye girdi. Bir rivayette şehit dedi, bir rivayette şehit olmadan Medeni Münevveri'ye döndü. Yani onun için daima bir mesuliyetimizi yani ferdi mesuliyetimi mesuliyetimiz aynı da ictimai mesuliyetimiz de daima düşünebilmek. Toplumdan bir mesul olduğumuz. Yanlış yola giden bir çocuktan, bir vatandaştan mesul olduğumuz. kilime i tevhid'e yaklaşmak isteyen bir insan bir, bir, bir hidayeti götürmeye mecbur olduğumuz. Bunun için pozitif enerjiyle dolmamız ruhaniyetle. Helal gıda, kul hakkı, hayvan hakkı, Kur'an-ı Kerim'de bir ölüye indirilen bir kitap değil. Cenab-ı Hak her türlü misali verdik buyuruyor Kuranı. Bu, bu Bu misalle bir tefekküre girmek. Kendinin başından geçen bir hadisede, Kur'an-ı Kerim'de muhakkak bir, bir benzeri var onun. Onunla kendimize bir, bir yol bulabilmek. İbadetleri bir Allah'a yaklaşabilme bir mecburiyet savar gibi değil de bir cenab-ı bir, bir bir bir bir mülakat huzuru içinde yapabilirdi. Sadıklarla, salihlerle, temiz insanlarla beraber olma. oradan o enerji ihtiyacımız var bizim. O ruhaniyet ihtiyacımız var. Faninin içine girme, ölümü uzak görmeme, ölümü yakın görme. Küllümen aleyh-i bütün canlı yok olacak. Her Kişi küllü zayikatün mevdu. Evet. Her canlı ölümü tadacak. Bu ölümü tatmaya bir hazır hale gelebilme. Ölümü kendimizi sevdirmeye hazırlanabilir bilme. Nasıl bir yere gideceksek orada eşlerimiz, dostlarımız, ahbaplarımız var da daha sevinçle gideriz. Yani, ölüme de öyle bir hazırlık içinde girme. Orada 124 bin küsur peygamber o tarafta. Burada dünyada peygamber yok kalmadı. Bitti. Sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberle bitti. 124 bin küsur peygamber orada. Kesin bir peygamber görsek de onun bir halini görsek deriz. Bir şahıs hale gelsin. 124 bin küsur peygamber orada. Eshab-ı kiram orada. Efendimiz göz bebekleri. Allah'ın sevgili kulları. Muhaddisler orada, müfessirler orada, mezhep imamları orada çok Allah'ın salih kulları, evliya kulları orada. İnşallah Cenab-ı Hak öyle bir öyle bir kalbimize öyle bir hal verir ki inşallah ölüm bize zor gelmez. Ürpertici gelmez inşallah. Cenab-ı Hak kalbimizi o hale yaklaştırsın inşallah. Faniliğin, iç, faniliğin içine gireriz inşallah. Zaten faniliğin içine girmeyince felaket. Cenabe o din içine girmeyenleri bildiriyor. Faniyle isyan halinde de onlar diyor belli türlü meze devamında devam biriktirir diyor. Ölmeyecek gibi devamlı sayar diyor. Ölümü düşüren bu ihtiraslardan kurtulur. Faninin içine girer. İbadetleri Son ibadetin gibi yap buyuruluyor. Bugün son günü son ibadetin gibi. İnsan hasetten kurtulur, kıskançlıktan kurtulur. Haset çok kötü, Allah'ın verdiği taksime razı olmamak olmuş oluyor. Hasetten kurtulur. Kibirden kurtulur, nereden geldi? Nereden dünyaya geldi? Bir gül koncasının içinden mi geldi? Bir alın bir terinden mi geldi? Gidişi nasıl? Üç gün dünyada kalsa cesede ne hale geliyor? Ruhani yapısına gayret eder. Hayır hasenatta artırır. Velhasıl öyle bir durum ki sanki manen nasıl Alparslan, Malazgirt'e girerken beyazlara büründü. Ben dedi kefenime büründüm öyle giriyorum dedi. Bir toprak hakimiyetine bir dünya saltanatını değil, toprak altı altına hazırlanarak bir şeye girdi. Cenab-ı Hak beş misli gücü bertaraf ettirdi. İyyâken abbedü ve iyâken istayın. Allah'a ne kadar kullurursak, Cenab-ı Hak'tan o kadar yardım gelecek. Bu vaad ilahi bu. Bir beşerin vaad edildiği bu. Hakkın vaadi bu. Rabbimiz kendisini unutturmasın. Amin. en büyük felaket en büyük zillet şu dünyada kulun Rabbini unutması en büyük Cenab-ı Hak ayet-i bir nankör olarak bildiriyor kulun ham falan. şükreden kullarım azdır buyuruyor bir iman neyle değiştirilebilir Tabii bunların neticesinde kulda ne olacak bir çiçek bahçesi gibi daima bir tebessüm bir güzel ahlak bir güzel bir raiha güzel bir ruhaniyet. Cenab-ı Hak onlar için la haful buyuruyor. Onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler, mahzun olmayacaklar buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemize o hallerden katliplerimize, haller nasip etsin, nasip etsin Cenab-ı sohbetimizi kabul etsin. Ölüm anımızı inşallah en güzel anımız eylesin. Amin ya Rabb. keremiyle inşallah.